Fatiha suresi. Mekke döneminde nazil olmuştur. 7 ayettir. Kur'an-ı Kerim'in başlangıç suresi olduğu için açan anlamında Fatiha şeklinde alınmıştır. Aynı zamanda Ümmül Kitap. Kitabın anası, özü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 Bu ayet inananların Allah'a verdiği bir taahhüttür. Bilmemiz gerekir ki Allah'a kulluk yalnız O'na ibadet etmekle değil, hem ibadet hem de emir ve yasaklarına itaatle gerçekleşir. Çünkü Allah yalnız ibadet ilahı değildir. Bunun içindir ki İslam la ilahe illallah"la başlar. başlar. İyyâkenâbüdü ile yürürlüğe girer.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 hayatlarında hükümleri geçerli olan Rab olmasını kabul etmiyorlardı. İşte Allah'a Rab, Malik ve tek ilah olarak inanmamak şirk olur. Altıncı ayet Bizi doğru yola, İslam'a ilet, İslam ile yaşat. Yedinci ayet Kendilerine lütfundan nimet verdiğin iyi kimselerin yoluna ilet. Emirlerine asi olmuş ve gazaba uğramışların ve sapıtanların değil. Yahudiler dinlerini merasimleştirdiler. Peygamberlerini küçük düşürdüler. Devre dışı bıraktılar. Hakaret ettiler. Hatta bazılarını öldürdüler. Hristiyanlarsa peygamberlerini ilahlaştırdılar. Din vicdan işidir diye onu vicdanları hapsettiler ve dini dünyevileştirdiler. Halbuki inancın, dinin, kişinin iç dünyasına ait bir şey olduğunu söyleyip, onu vicdanda sınırlı bir alan içine hapsetmek ve kişiyi dini yaşamında engellemek yanlış ve geçersizdir. Çünkü vicdanda olan her şey her yerde var demektir. Bu yönden bunu hegemonik, baskıcı usul ve uslupla bastırmak, İnsan onurunu zedeleyen bir tavır olmuştur. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 1. ayet. Elif Lam Mim. Kur'an'da 29 surenin başında bulunan bu türlü harflere tefsir usulü ilminde hurufu mukattaat denilir. Bu tür harflerden oluşan ayetler, mutlak müteşabihlerdendir. Bazı müfessirlere göre bu harfler, hece harfleri olup vahyin kaynağına ve Kur'an'ın mucizeliğine dikkat çekmek içindir. Bu harflerin anlamı hakkında Hz. Peygamber'den sallallahu aleyhi ve sellem, bir nas ve açıklama gelmediğinden, bu husus bizlerin bilgi sınırı dışındadır. Bunlar hakkında yapılan yorumlar, deviller, şahsi olmaktan ileri geçemez. Ancak biz bunlarda Allah'ın özel bir muradı olduğunu iman etmekle yetiniriz. Bunun aksi yerilmiştir. İkinci ayet Bu öyle bir kitaptır ki, onda ve onun ilahi kelam olduğunda hiç şüphe yoktur.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 Müslüman bilir ki Allah'ın sözünden, hükmünden ve gösterdiği yoldan daha doğrusu yoktur. Bu surenin baş kısımlarında üç türlü insan sınıfından söz edilmektedir. İki, beş ayetlerde iman ve İslam'ın esaslarıyla müminlerin özellikleri özetlenmektedir. Altı, yedi ayetlerde kafirlerden, sekiz, yirmi ayetlerde de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 Allah'ın emirlerine uygun yaşamaktır. Dolayısıyla burada, ayetlerdeki yerlerine göre, bu anlamların birini kullanmayı uygun bulduk. Üçüncü ayet. O takva sahibi kimseler ki, gayba, Allah'a, meleklere, ahirete, Allah'ın takdirine inanırlar. Namazı dosdoğru gereğine uygun kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de gereken yerlere Allah için verirler. Gayb bizim için dünyada akıl, ilim ve duyularla idrak edilemeyip ancak vahiy yoluyla bilinen varlık ve hadiselerdir. Allah, melekler ve ahiret gibi. Gayba iman insanlığın fıtrî bir parçası ve her çağın kaçınılmaz zorunluluğudur. Ancak büyük yanılgı, sapıklık ve zihni ilkelik içinde bulunan insanlar, hislerinin ve duyu organlarının verilerine göre hareketten ileri geçemezler. Ama insanlık, manevi gücünü ve ruhi yüceliğin ancak gaybe inanmakla devam ettirebilir. Çünkü basit insanlar inandıkları şeyi ancak şekil olarak görmek isterler. Gayba iman, Allah'a iman,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 Ahirete inanmak, dünyada Allah'ın emirlerine uymayı gerektirir ki, bu da Allah'a imanın ve teslimiyetin bir neticesi ve göstergesidir. 5. Ayet İşte onlar, hem Rableri tarafından gösterilen dost doğru yol üzere olan, hem de kurtuluşa murada erenlerin ta kendileridir. Ehli kitaptan olup da icmalen iman etmiş olanlar da, onlara dahil edilmiştir. 6. ve 7. Ayet Allah'ın birliğini, hakimiyetini ve Kur'an'ı dışlayıp, küfre sapanlara gelince, şüphesiz ki onları başlarına gelecek ile korkutup uyarsan da, uyarmasan da, onlar için birdir. Üzülme, bilesin ki onlar inanmazlar. Allah, Allah,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 Denildiği zaman, bizler sadece düzeltenleriz derler. Fesat ve fasıklık da münafığın alametlerindendir. 12. Ayet İyi bilin ki Allah'ın hükümlerini beğenmeyip aykırı hareket ettiklerinden dolayı toplumda asıl bozguncu onlardır. Fakat bunun farkında bile değildirler. 13. Ayet Yine onlara gerçek mümin insanların iman ettiği gibi samimi olarak iman edin denildiği zaman, biz ille de o sefih, ahmak kimselerin inandığı gibi mi iman edelim? Bizimki bize yeter derler. İyi bilin ki asıl sefih olanlar kendileridir. Fakat bunu bilmezler.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 Ayrıca kâfirler de iman etmemek için aynı bahaneyi ileri sürüyorlardı. Çünkü o samimi mümin sahabiler bir cihada veya bir infakta varlıklarını derhal ortaya koyuyorlardı. Onlarsa hem Allah ve Resulünün buyruklarına, iş ve menfaatlerine uygun olduğu kadarıyla, hem de İslam'ı içlerine sindiremedikleri için dine ve müminlere karşı düşmanlıklarını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 yani onların dine aykırı emir ve tavsiyelerini kutsallaştırıp, Allah'ın emirlerine denk, hatta ondan üstün tutmakta Allah'a bir çeşit eş koşmaktır. Allah'ın emirlerini bırakıp, heva ve hevesini esas almak, bunlara göre hareket edip ilahlaştırmak da böyledir. 23. Ayet Eğer kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz Kur'an-ı Kerim'den şüphe ediyorsanız,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 birçoğunun da doğru yola geldiğini gösterir ve bununla ancak fasık olanları sapıklıkta bırakır. Ayette geçen fasık, Allah'ın emirlerini yerine getirmeyen ve Allah'a isyan eden, doğru yoldan sapan kimse anlamında olup, Kur'an-ı Kerim'de küfür, masiyet, kötülük işleyen, yalan söyleyen kişi manasına da kullanılmıştır. 27. Ayet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 Allah'ın emirlerine aykırı hareket ve uygulamalarla toplumda bozgunculuk yaparlar. İşte dünya ve ahirette ziyana uğrayanlar onlardır. Bu bağlar kesildiği zaman insanlar Allah'a karşılık dünyalık Rabler edinirler. Din yalnız ahirete yönelik olur. Ahlak, menfi ve makyavelist hale dönüşür. Böylece toplum bozulur. 28. Ayet Allah'a karşı nasıl olur da nankörlük yapar, küfre saparsınız. Halbuki sizler ölü yok halde idiniz de o sizi annenizin karnında can verip diriltti. Sonra ecelleriniz gelince yine sizleri öldürecek. Sonra haşr günü tekrar sizi o diriltecek. Sonra da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 Onları insanlarla kıyas yaparak soru sormalarını imkan verdiği içindir. Yüce Allah'ın kudretine kesin inananlar, Hazreti Ademi ilk insan bilmekte ve böyle inanmaktadırlar. Bazılarının dayanaksız olarak Hazreti Ademden önce insan vardı demeleri asla doğru değildir. Çünkü eğer Hazreti Ademden önce insanlar olsaydı Yüce Allah.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 34. Ayet Hani biz meleklere, kudretim için Adem'e secde edin demiştik de, iblis hariç hepsi hemen secde ettiler. O ise direndi, secde etmedi. Büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu. Ayetteki secde edin lafzı için, ibadetteki secde olmayıp Allah'ın emrine itaatle,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 Şüphesiz o, samimi dua ve kesin yapılan tövbeyi çokça kabul edendir. Çok acıyandır. Biz onlara, hepiniz, Adem, zevcesi ve şeytan, oradan, cennetten inin. Eğer benden size ve neslinize bir hidayet, peygamberlik ya da kitap gelir de, kim hidayetime, rehberime tabi olursa, Artık onlara hiçbir endişe yoktur ve onlar bir üzüntü de duymayacaklardır, dedik. 39. Ayet O küfre sapanlar ve ayetlerimizi yalanlayanlar var ya, işte onlar cehennemlik olanlardır. Onlar orada sürekli kalacaklardır. 40. Ayet Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimeti hatırlayın, şükredin. Bana iman ve itaat hususunda verdiğiniz sözü yerine getirin ki, ben de size cennetle ilgili vaat ettiklerimi vereyim. Yalnız benden korkun. İsrail, Hazreti Yakub'un lakabıdır. 41. Ayet Ve yanınızdaki Tevrat'ın aslını tasdik edici olarak, İndirdiğim Kur'an'a iman edin. Ona inanmayanların ilki siz olmayın. Benim ayetlerimi az bir bedele, dünyalık karşılığa satmayın ve ancak benim emrime uygun yaşayın ve yalnız benden, benim azabımdan korkun. 42. Ayet Hakkı, gerçeği batıl ile bulayıp, örtüp de,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 Ayet-i Kerime'de önce namaz kılın denildiği halde tekrar rükü edenlerle beraber rükü edin buyurulmasında namazın cemaatle kılınmasına ayrıca önem verilmesi gerektiğine işaret vardır. Yahudiler ve Hristiyanlar namazlarında kıyamdan doğrudan secdeye giderlerdi. Bu ifadeyle onlardan İslam'ın öngördüğü gibi namaz kılmaları istenmiş olmaktadır. 44. Ayet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 Zor ve ağır gelir. 46. Ayet Onlar mutlaka Rablerine kavuşacaklarını ve O'na döneceklerini bilirler de namazlarını yüksünmeden huşu içinde kılarlar. 47. Ayet Ey İsrailoğulları! Size bağışladığım bunca nimetimi ve bir de vaktiyle tevhid inancında olmanız dolayısıyla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 onun arkasından siz kendinize yazık ederek bu zayı görsel bir tanrı edinmiştiniz. 52. Ayet Sonra bu defa içten tevbe edince biz de belki şükredersiniz diye sizi affetmiştik. 53. Ayet Yine hatırlayın ki biz Musa'ya sapıklıktan kurtulup doğru yolu bulasınız diye Tur'da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 Ayet-i Kerime'deki nefislerinizi öldürün emri iki şekilde ifade edilmiştir. A. Nefislerinizi öldürün. B. Nefislerinizi ıslah ederek öldürün. Çünkü ayette nefisle mücadelenin, kötü duyguların öldürmenin lüzumuna da işaret vardır. 55. Ayet Yine vaktiyle siz, Ey Musa! Biz Allah'ı açıkça görmedikçe, ''Sana asla inanmayacağız.'' demiştiniz. O sırada sizi yıldırımın dehşeti çarpmıştı ve siz de serilip kımıldayamayacak bir halde baka kalmıştınız. 56. Ayet Sonra şükredeseniz diye ölüm halinizin ardından sizi yine diriltmiştik. 57. Ayet Ve tih çölünde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 Hani o teh çölünden çıktıktan sonra şu kasabaya girin, orada istediğiniz yerden dilediğinizi bol bol yiyin, şükür secdesi ederek kapıdan girin ve Ya Rabbi, hıdda, affet bizi, deyin ki biz de sizin hatalarınızı bağışlayalım. Zira biz ihsan edenlere, iyilik ve itaatte bulunanlara karşılığını arttıracağız demiştik. Bu ayette geçen kasabadan Kudüs, Şittim veya Eriha kastedilmektedir. 59. Ayet Fakat nefislerine zulmedenler, sözümüzü kendilerine söylenenlerden başka şekle çevirdiler. Biz de doğru yoldan sapmaları sebebiyle zulmedenlerin üzerine gökten bir azap indirdik. Kendilerine söylenen tevbe manasındaki hıdda kelimesini buğday anlamına gelen hınta kelimesiyle değiştirip akıllarınca Allah'ı ve bu emri alaya aldılar. 7. ve 133. ayette bahsedilen musibetler gelmiş olup bir de Rijs yani murdar pis şey olan bulaşıcı veba mikrobu yayılmış binlerce kişi ölmüştü. 60. Ayet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 Fakat burada dönün kelimesi kullanılmadığı için bu, Firavun'un şehri olan Mısır değil herhangi bir kasaba olmasına daha uygundur. Ama bu cevap bir müsaadeden ziyade onları bir azarlamayı içermektedir. Devletleri yıkıldı. Cemiyetleri perişan oldu. Fatiha suresinde geçtiği üzere kazaba uğrayanlardan oldular. 62. Ayet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 bazı müfessirlere göre Yahudilikle Hristiyanlık arasında karma tevhidi bir dine inanan kimselerdir. Bunların Hz. Yahya'nın takipçileri oldukları söylenmektedir. Ancak bunlar Irak'ta yaşayan ve Mande'yiler diye tanınan bir topluluğa mensup olabilirler. Harran'daki kendilerine Sabi ismini verenlerse bunlardan değildirler. 63. Ayet Hani ey Yahudiler! Vaktiyle Tevrat ile amel edeceğinize dair sizden kesin söz almıştık. Sonra bu ahdi bozduğunuz için yeniden söz verirsiniz diye tehdit olarak Tûr'u, tür dağını da mucize olarak üzerinize yükseltip kaldırmıştık da size verdiğimiz hükümlere kuvvetle sarılın ve içindekileri daima hatırlayın ki helakten ve azaptan sakınanlardan olabilirsiniz.'' 64. Ayet Bunun ardından söz verdikten sonra yine döndünüz. Eğer Allah'ın üzerinizde merhameti ve büyük lütfu olmasaydı, en büyük zarara uğrayanlardan olup yok olurdunuz. 65. Ayet Cumartesi günü içinizden ibadet etmek yerine balık avlayarak haddi aşanları elbette bilmektesiniz.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 66. Ayet İşte biz bunu, bu cezayı hem o zamandakilere, orada bulunanlara, hem sonradan geleceklere ibret, mutlakilere, Allah'a karşı gelmekten sakınanlara da bir nasihat kıldık. Bir adam kendisi öldürdüğü halde Hz. Musa'ya gelerek öldürülmüş birini gördüğünü söyleyip katilinin bulunmasını istemişti. Hz. Musa'da Allah'ın emri üzerine bir inek kesileceğine, onun bu uzvı ile öldürülen kişiye vurulacağına, onun da dirilip katili bildireceğini söylemişti. Fakat onlar kesme emrini yerine getirmeyip ineğin özelliği hakkında soru sormaya başladılar. Aşağıdaki ayetler bunları anlatmaktadır. 67. Ayet Musa kavmine Allah size mutlaka bir sığır kesmenizi emrediyor demişti. Onlar bizi alaya mı alıyorsun dediler. Musa da cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım dedi. 68. Ayet Onlar Ey Musa Rabbine bizim için yalvar. Ona sordu. O'nun ne biçim bir sığır olduğunu bize açıklasın dediler. Musa da Allah buyuruyor ki, O ne yaşlı ne de körpe bunun arasında dinç bir sığırdır. Artık emredildiğiniz şeyi yapın demişti. 69. Ayet Onlar tekrar, Rabbine bizim için yalvar da,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 ''Eğer Allah dilerse biz emredileni yapmakta elbette doğruya erişmiş oluruz.'' dediler. Ayetin son cümlesini ''Eğer Allah dilerse istenilen şeyde mutlaka doğruyu bulunuz.'' şeklinde tercüme etmekte mümkündür. Sonraki ayette bu anlamı vermeye daha uygundur. 71. Ayet Musa şöyle dedi. Rabbim buyuruyor ki, o, henüz toprağı sürmek ve ekin sulamak için boyunduruk altına girmemiş, hiç alacası olmayan, serbest dolaşan, kusursuz bir sığırdır. İsrailoğulları, ''Şimdi Rabbinden gerçeği getirdin.'' deyip hemen o ineği bulup boğazladılar. Emre derhal itaat etmeleri gerekirken, isteklerini çoğaltmaları sebebiyle, neredeyse cayıp bunu yapmayacaklardı. 72. Ayet Ey Yahudiler! Hani siz bir kişiyi öldürmüştünüz de onun katili hakkında atışmış, suçu birbirinize atmıştınız. Allah ise gizlediğiniz şeyi açığa çıkarandır. 73. Ayet İşte bunun için biz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 76. Ayet O Yahudilerden olan münafıklar, iman edenlerle karşılaştıkları zaman, biz de iman ettik derlerdi. Birbirleriyle tenhada baş başa kaldıkları zaman ise, Yahudilerin ileri gelenleri bunlara, Allah'ın size açıkladıklarını yani Tevrat'ta bildirdiği Hazreti Muhammed'e ait özellikleri, Rabbiniz katında sizin aleyhinize delil getirsinler diye mi onlara söyleyip duruyorsunuz? Buna aklınız ermiyor mu? derler. 77. Ayet Onlar bilmiyorlar mı ki Allah onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da hepsini bilmektedir. 78. Ayet Onlardan bir kısmının okuyup yazması yoktur. Kitabı, Tevrat'ı bilmezler. Bildikleri ancak reislerinin anlattıkları bir sürü hayali uydurmalardır ve onlar ancak zan ve tahminde bulunuyorlar. 79. Ayet Kitabı elleri ile yazıp, sonra da az bir değere dünyalık menfaate satabilmek için bu Allah katındandır diyenlerin, VAY haline. Ellerinin tasnif ederek uydurup yazdığı şeylerden dolayı VAY başlarına gelenleri VAY şu uydurdukları şeylerle elde ettikleri haksız kazançları yüzünden onların halini 80. AYET O Yahudiler bize ateş sayılı günler atalarımızın buzağaya taptığı kırk gün dışında asla dokunmayacak.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 82. Ayet İman edip salih amel işleyen kimseler ise cennet ehlidirler. İşte onlar orada ebedi kalacaklardır. 83. Ayet Hani vaktiyle oğullarından Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara güzel davranıp iyilik edin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 İsrail oğullarının yaptığı işler ve davranışlar hakkındaki bu bilgiler, Kur'an'ın geldiği devirde yaşayan Yahudilerin Tevrat'ı tahrif edip gerçekleri gizlemelerinden dolayı verilmiştir. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gönderildiği zaman Arabistan'da özellikle Medine ve civarında oldukça kalabalık bir Yahudi topluluğu yaşamaktaydı. Son peygamber olan Hazreti Muhammed,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 Meryem oğlu İsa'ya açık deliller, mucizeler verdik ve ruhul kuz Cibril ile destekledik. Fakat her ne zaman bir peygamber size nefsinizin hoşlanmadığı bir şeyi getirdiyse büyüklük taslamadınız mı? Kimini yalanladınız, kimi de öldürdünüz? Hazreti İsa ve Hz. Muhammed'i yalanladılar. Hz. Zekeriya, Hazreti Yahya ve Hazreti Şuayb'i de öldürdüler. 88. Ayet Yahudiler Kur'an'ı dinlememek ve kabul etmemek hususunda peygamberle alay ederek kalplerimiz bilgiyle doymuş olup başka bilgilere perdeli, kapalıdır dediler. Hayır, küfür ve isyanları yüzünden Allah onları lanetlemiştir.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 Yahudi ve Hristiyanların Allah'ın gösterdiği son peygamber ve Kur'an'a inip kabullenmedikçe imanları geçerli değildir. 92. Ayet Andolsun ki Musa size açık deliller ve mucizeler getirdi. Sonra onun ardından o tür dağına gittikten sonra siz kendinize yazık ederek buzağı görsel tanrı edindiniz, ona taptınız.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 Rasulüm de ki, eğer inanan kimseler iseniz, biliniz ki, buzağıya tapmayı hoş görmekle bozulmuş olan bu inancınızın size emrettiği şey en kötüdür. Ayette bu kelime, içirildi olarak geçmektedir. Fakat Türkçe'de genelde, işledi şeklinde kullanılır. Sızısı içime indi, içime işledi gibi. 94. Ayet Resulüm onlara ki Eğer ahiret yurdu cennet sizin dediğiniz gibi Allah katında diğer insanlara değil Sadece size mahsus ise ve bu iddianızın doğru olduğunu düşünüyorsanız Haydi ölümü temenni edin ki cennete çabucak kavuşasınız 95. Ayet Oysa onlar daha önce kendilerinin işledikleri günahlar yüzünden asla bunu dinlemeyecekler. Allah, zalimleri hakkıyla bilendir. Çünkü Yahudiler, Tevrat'ta değişiklik, tahrifat yapmışlar ve bazı peygamberlerini öldürmüşlerdi. 96. Ayet Ant ki onları, Yahudileri bu dünya hayatına karşı,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 kim Cebrail'e düşman ise bilsin ki hem senden evvelki kitapları aslen tasdik edici hem de müminler için yol gösterici ve müjdeci olarak Kur'an'ı Allah'ın izniyle senin kalbine o Cebrail indirmiştir. 98. Ayet Kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e,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 mucize gösterdi. Onların iddia ettiği gibi sihir yaparak küfretmedi, mankör olmadı. Fakat o şeytanlar insanlara Babildeki Harut ve Marut isimli iki meleğe indirilen ilhamla bildirilen şeyi, yani sihri, büyüyü öğreterek kâfir oldular. Halbuki onlar o iki melek mucize ile sihrin farkını bildiriyor ve biz ancak bir imtihan için gönderilmişizdir. Sakın sihir yapıp da kafir olmayın demedikçe hiç kimseye bir şey öğretmiyorlardı. Buna rağmen Yahudiler kadınla kocasının arasını ayıran şeyleri bunlardan kötü niyetle öğreniyorlardı. Ama onlar Allah'ın izni olmaksızın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 Keşke bilselerdi. Buradaki ma harfine Ebu Müslim nefi yani olumsuzluk anlamı vermişse de ona karşı yeterince reddiye yazılmıştır. Eski kavimlerin çoğu sihre çok inandıkları için Hz. Süleyman'a verilen mucizeler için sihir yapıyor diyorlardı. Ayet-i Kerime'de iki husus göze çarpmaktadır. 1- Şeytanlara uyanların Hz. Süleyman'a sihir isnat etmeleri 2- İmtihan için gönderilen Harut ve Marut'un insanlara bir şeyler öğretirken sihir yaparak kafir olmayın diye uyarmaları. Çünkü melekler bunu yapmazlar. Bir şeyin kötü ve zararlı yönlerini söyleyerek onun hakkında bilgi vermenin bir mahzuru olmayıp onun zararını önlemede etkilidir. Cumhurun ve müfessirlerin görüşü budur. Nitekim biruni, kötülüğü bilmeyen ondan sakınmaz. İyiliği bilmeyen de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 Peygamber'e, ra'ina, bizi gözet, güt, demeyin. Bize bak anlamında, unzurna deyin ve onu dinleyin. Küfre sapanlar için çok acıklı bir azap vardır. Ayetteki Ey iman edenler! Lafzı, Kur'an'da 88 yerde geçmektedir. Tevrat'ta ise Ey miskinler! diye hitap edilmiştir. Nihayet Meskenet yani miskinlik onların damgası olmuştur. Çünkü Yahudiler ağızlarını eğip i harfini aşağı çekerek alay mahiyetinde İbranice kötüleme anlamındaki bir kelimeye benzeterek yani ey çobanımız, ey ahmak, bizim en kötümüz şeklinde söylerlerdi.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 Lütuf sahibidir. 106. Ayet Biz herhangi bir ayeti nesheder veya onu unutturursak ondan daha hayırlısını ya da onun benzerini getiririz. Allah'ın her şeye kadir olduğunu bilmez misin? Nesi, Allahü Teala'nın uyguladığı tedrici, pedagojik bir eğitim metodu ile dinler ve hükümler arasında yaptığı bazı değişikliklerdir. İslam, önceki dinleri dinler arası nesihle hükümsüz bırakmış, ayetler arası nesih de aynı konudaki bir hüküm için yeni bir açıklama getirip bu husustaki son hareket tarzını belirtmiştir. Genel olarak yürüle giren bu son ayet, bazen bir hükmün müddetini beyan, bazen de tahkid etmiş, sınırlama getirmiştir. Hem de Yüce Allah nesihle kullarının itaatini ölçmektedir.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 Ey Müslümanlar! Savaş, cizye ve benzeri şeylerde Allah'ın emri gelinceye kadar şimdilik onları affedin ve hoşgörün. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Başlangıçta bu uygulama Tevbe suresinin 5. ve 29. ayetleriyle neşedilmiş ve cihada izin verilmiştir. 110. Ayet Namazı dosdoğru kılın.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 Onlar üzülecek de değildirler. Ayet-i Kerime'de Allah'a kul olarak teslim olma, muhsin olma şartına bağlanmıştır ki, bu da yaptığını Allah rızası için tam yapmak ve Resulullah'a tabi olmaktır. Bir amelin kabul olması için iki şart gerekir. Bu şartların ilki, o işin Allah rızası için yani ihlasla yapılması, ikincisi İslam'a uygun olmasıdır. Bunun içindir ki, haham,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 Mescitlerin tahribi fahrettin Razi'ye göre iki türlüdür. Birincisi, binasını yıkma yönündendir. İkincisi de, ahiret hayatını yok sayan zalim ve münafıklarca gerek kapatmak, gerekse çeşitli planlarla insanları camilerden uzaklaştırmakla olur. Bu durumda da, içi süslü olsa bile onlar harap demektir. 115. Ayet Doğuda, batıda, her yer yalnız Allah'ındır.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 Cehennemliklerden sen sorumlu değilsin. 120. Ayet Sen onların milletlerine, dinlerine uyuncaya kadar Yahudi ve Hristiyanlar senden asla hoşnut olmayacaklardır. Resulüm, onlara de ki, Allah'ın hidayeti olan İslam, doğru yolun ta kendisidir. Sana gelen bunca ilimden,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 işte dünya ve ahirette en büyük zarara uğrayanlar onlardır. Ayette geçen Kur'an'ı hakkıyla okuyanlardan kasıt, Yahudi ve Hristiyanlardan Müslüman olanlardır. 122. Ayet Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve sizi vaktiyle alemlere üstün tuttuğumu hatırlayın. 123. Ayet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 Cenab-ı Hak buyurdu ki, Kafir olanı dahi yaşadığı müddetçe biraz faydalandırır, sonra onun nankörlüğü sebebiyle cehennem azabına uğratırım. Varacağı yerde ne kötüdür. Allah, Rahman sıfatıyla dünyada hem mümine hem de kafire merhamet eder. Nimet verir ki, bu da imtihanın bir parçasıdır. Verdiği servet ve iktidar, eğer kulluğa vesile olmuşsa o verdiği lütfundan olup kişiye dünya ve ahiret saadetini kazandırır. Küfre ve azgınlığa sebep olmuşsa o da ebedi hayatını mahveder. 127. Ayet Hani İbrahim Beytullah'ın temellerini İsmail ile birlikte yükseltirken şöyle dua etmişti. Ey Rabbimiz bizden yaptığımızı kabul buyur. Şüphesiz sen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 ''Âlemlerin Rabbine teslim oldum.'' dedi. Hz. İbrahim zat ve sıfatlarında, hüküm ve hakimiyetinde tek olan, alemlerin Rabbi olan Allah'a bütün benliğiyle teslim olmuş, bunun aksine hiçbir varlığı yüceltmemiştir. Bundan dolayı onun dinine hanif dini denmiştir. 132. Ayet İbrahim de bunu oğullarına tavsiye etti.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 Böyle bir ümmetti, Gelip geçti. Onların kazandıkları kendilerine. Sizin kazandığınız da sizedir. Siz onların yapmış olduklarından sorumlu değilsiniz. Onlarda Yahudi idi diyerek bir çıkar paye sağlayamazsınız. Bununla 141. ayeti kerime aynı mealdedir. Bu ayetlerden önce geçtiği üzere Yahudi ve Hristiyanlar, Hazreti İbrahim'e oğul ve torunlarına da Yahudi ve Hristiyan ismi vererek onlardan bir payı elde etmekteydiler. Buna karşılık Yüce Allah, ''Onlar gelip geçmiştir.'' buyurmakla, ''Siz artık kendinize bakın, onlardan size payı verilmez. Zamanın değişmesiyle hükümler de değişmiştir.'' Ancak Esaslı bir olarak gelen tevhid dini, İslam'da kazanç elde edin diye aynı cevap ve uyarı yapmaktadır. Diğer taraftan Hz. İbrahim'in Yahudi, Hristiyan ve müşrik olmadığı da ayeti kerimelerde bildirilmiştir. 135. Ayet Bir de Yahudiler, Müslümanlara, Yahudi olun, Hristiyanlar ise, Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız dediler. Onlara de ki, hayır biz küfür ve şirkten uzak kalıp bir tek Allah'a yönelen İbrahim'in Hanif dinine uyarız. O Allah'a ortak koşanlardan değildi. Bu ayeti kerimede ve 120. ayette geçtiği üzere Müslümanlar, Yahudi ve Hristiyanların bütün yaşayış şekillerine uysa ve uyum sağlasa bile,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 muhakkak doğru yolu bulmuş olurlar yok eğer yüz çevirirlerse mutlaka onlar size karşı ayrılıkçılık ve düşmanlık içindedirler onlara karşı Allah sana yeter o hakkıyla işitendir bilendir Hristiyanlar Allah Resulüne biz vaftiz yapılarak Hristiyanlıkla boyanıyoruz sizin renginiz nedir diyorlardı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 Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. 141. Ayet İşte onlar böyle bir ümmetti, gelip geçti. Onların kazandıkları kendilerine, sizin kazandığınız da sizedir. Siz onların yapmış olduklarından sorunlu değilsiniz.